Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da yeni bir hukuk güvenliği programındayız. Daha doğrusu programındayım diyelim. Çünkü e, Aynır Hanım e, yetişemedi e, Silivri'ye duruşmaya gitmekten dolayı. Ama e, bugün e, yine geçen haftaki e, konuğumuz İstanbul Barosu e, İnsan Hakları Merkezi'nden e, avukat arkadaşımız Duygu Bayraktar Köksal. Evet ben hep Bayraktar Köksal'ı karıştırırım. Ee, o yetişti. Ee, çünkü avukatlar e, hem e, duruşmalara hem cezaevlerine hem <gülüyor> icralara hem adalet nöbetlerine koşuyorlar. İşte bir de e, arada sırada da e, bazı e, hakimlerin işte etikleri kısa mı evet. uzun mu onlarla uğraşıyorlar. Doğrusu Duygu Hanım, nefes alıncaya kadar bu konuyla ilgili bir, bir iki şey söyleyeyim ben. İşte dün e, Kartal Adliyesi'nde bir iş hakimi e, duruşmaya katılan meslektaşlarımızdan e, birisinin eteğinin çok kısa olduğunu e, görüp ona demiş ki işte bu eteğiniz çok kısa değil mi? Hı. Ondan sonra duruşma salonunda bulunan diğer avukat arkadaşları da sormuş. Demiş ki size göre bu avukatlık meslek kıyafet yönetmeliğine uygun bir kıyafet mi değil mi? Diye onlar da demişler ki normal böyle bir problem yok demişler. Bunun üzerine demiş ki o zaman bir fotoğraf çekelim. Ve bunu baroya gönderelim. Bakalım meslek kurallarına veya baro avukatların kıyafet yönetmeliğine uygun mu değil mi bir soralım demiş. Arkasından da duruşma salonunda bulunan avukatların duruşmaya katılan bu meslektaşımızın kıyafetiyle ilgili beyanlarını çok itibar edilecek bir beyan olarak görmediğinden e, kalemden e, e, yaz müdürünü e, çağırmış. Demiş ki siz ne diyorsunuz? Ona da sormuş. Bunun üzerine tabii <gülüyor> e, her taraf e, ne oluyor? Yani bir hakimin e, hakimlik ve yargıçlık görevi dışında bunları yapma e, görevi var mı? Ayrıca niye e, duruşmada tarafların beyanlarını, hukuki açıklamalarını dosyadaki e, dosyaya ilişkin beyanlarını almıyor da bununla ilgileniyor diye. Evet hemen arkasından e, önce Kartal'daki İstanbul Barosu e, temsilcileri yani baro temsilcileri arkasından İstanbul Barosu Okatakları ok Merkezi daha sonra Barolar Birliği ee, insan Hakları Merkezi e, olayı duyup hemen e, işe müdahale etmişler. Sonra da e, hakikaten İstanbul Barosu Başkanı Sayın Durakoğlu ve yönetim kurulundan bazı meslektaşlarımız da e, adliyeye gitmişler. Bununla ilgili savcılığı suç duyurusunda bulunmuş. Olay birdenbire Türkiye'nin gündemine böyle bir şey gibi şok gibi düştü. Arkasından da kısa bir süre sonra Hakimler Savcılar Kurulu'nun e, bu yargıçla ilgili tedbiren e, görevden uzaklaştırma kararı verdiğini öğrenmiş olduk. Ama bu yargıcın daha evvel işte Balıkesir'de evet vukuatları var. Daha evvel bir kendinden de yaşlı diyelim. <gülüyor> Çünkü kıdem Söz konusu değil birisi yargıç birisi avukat duruşma sırasında aşağı inip dövdüğünü olayın yargıya da intikal ettiğini. Daha evvel işte ismini söylemiyorum şimdi bu yargıcın çünkü hakkında bir hakimler ve savcılar kanunu göre disiplin soruşturması arkasından da gerekirse bir cezai soruşturma için yasal Hı -hı. izinler gerekiyor. Ee, i̇şte bazı e, karayolları e, işte yazı, levhalarına e, silahını çekip bir iş şiştikten sonra ateş ettiğine ilişkin bazı e, şeyler e, sosyal medyadan illetiler de geldi. Hı -hı. Evet. E, Hakimler savcılar kurulunun e, tedbiren e, böyle bir karar alması önemli. Biz tabi burada yapılan yanlışlığa karşı hem baroların hem de e, hakim ve savcılar kurulunun e, bu konuda bu işi ciddiye alıp üzerinde durmasını önemsiyoruz. Hem de yine bu hakim arkadaşlarımızın, savcı arkadaşlarımızın da başka konulardaki haklarındaki suçlamalar konusunda da e, onların dokunulmazlıkları ve yargıç savcı güvenceleriyle önce soruşturulup arkasından dava açıp açmama konusunda gerekli izinler tamamlandıktan sonra haklarında adli işlem yapılması ihtiyacını e, kamunun, halkın, yurttaşın yargı ve adalet güvencesi için savunmaya devam ediyoruz. Evet, e, şimdi duygalım geldi. E, önümüzde e, yani Türkiye'nin doğrudan hukuk güvenliği ve hukukuna ilişkin çok ciddi gelişmeler var. Bugün ben bu programa girinceye kadar Cumhurbaşkanı'nın bizzat açıklayacağı yeni yargı reformu hı hı. paketiyle ilgili... Kulağım hep girişte oldu. Bir açıklamayı henüz duymamıştım. Duygu siz bulabildiniz mi? E, duydum yok. duydum, duymadınız. Şöyle canlı yayında zaten sosyal medyada e, yargı reformu ile ilgili toplantı e, canlı bağlantıyla veriliyor. E, benim de takip ettiğim kadarıyla. E, ilerleyen saatlerde daha da netleşecektir. Bir sonraki toplantıda herhalde e, o da konuşulur e, diye tahmin ediyorum. Ben e, bu dünkü mesele ile alakalı bir iki şey söylemek isterim. Olay sosyal medyada o kadar hızlı bir şekilde e, yayıldı ve halkın e, da bilgisine sunuldu ki e, HSK'nın bu kararından hemen önce de zaten Adalet Bakanı. ...hemen sosyal medyada bir açıklama yaptı. E, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi. E, Hukuk sistemimiz adalet dağıtırken ve dağıt, e, adalet ararken de... ...hiç kimsenin kılık kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle... ...ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin vermez... ...göz yumamaz dedi. E, bunun bu, hakikaten, İBH, İBH. Iyi bir iyi bir e, gelişme ve akabinde de zaten geçici olarak... E, ...bu kişi e, görevinden uzaklaştırıldı. E, böyle bir bilincin tam olarak aslında görünür kılınması ve oturtulması lazım şu an Türkiye'deki hem yargı sisteminde hem de günlük yaşamda elbette ki ee, özellikle cinsiyet temeline dayalı ayrımcılık ee, bununla ilgili kimse kimsenin ahlak bekçisi elbette ki değil ama bununla alakalı da hiçbir şekilde kimsenin e, cinsiyet ayrımcılığına ya da herhangi bir başka bir sayıkla nedenle ayrımcılığa sebebiyet verecek muamele e, görmemesi ve bunun e, bu bilincinde görünür kılınması gerekiyor o yüzden de ben özellikle dün üstünde durduğum şeylerden bir tanesi de hakikaten kamuoyunda bir özürdü aslına bakarsanız. Hani bu soruşturmanın e, kamuoyu bir özür dilenmesiydi. Bu soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütülmesi, akıbetinden kamuoyunun haberdar edilmesi ve aynı zamanda sadece bu müferit olay değil e, bundan önce de benzer vakalar yaşanmıştı. Belki görünür kılınmamıştı. Dün bu olay e, ne mutlu ki sosyal medyada hızla yayılarak e, görünür kılındı. Ama e, görünür kılınmamış, daha önce yaşanmış ve belki de daha sonra yaşanacak bir takım olayların da önüne geçilebilir mesi için işte tam olarak adalet bakanının aslında bu tweet attığı dünkü bu e, tweetin bu bilincin oturtulması ve herkesin bu anlayış üzerinde hareket etmesi gerekiyor. E, ben de buna eklemek istedim. Bir de dünkü olayda e, ilgi çeken hususlardan bir tanesi de meslektaşımızın rızası hilafına e, fotoğrafının. Çekilmek çekilmesi bir... e, olayı da inanılmaz bir özel hayatın <gülüyor> kişilik haklarının ihlali boyutuydu. E, bu Ama olayı hakim daha bey, da... hakim bey iddiasını kanıtlamak için somut bir şey yapmak istemiş yani. Yani, <gülüyor> yani daha, <gülüyor> daha önce de bu, bu, bu, bu. bir hakimin hatırlarsınız bir kadın hakimin görevinden uzaklaştırılması ile alakalı çok eski bir insan hakları mahkemesi kararı da vardır. Özel yaşamındaki ha ...hal ve tavırlarının disiplin soruşturmasına konu olması ve bununla birlikte disiplin prosedürünün ihra e işletilerek... ...ihraca e sebebiyet vermesi e özel hayat ve aile hayatının korunması hakkının ihlaline sebebiyet vermişti. O yüzden bu gibi e durumlar hakikaten... E çok ciddi boyutta hak ihlallerine sebebiyet verecek durumlar. O yüzden dediğim gibi bu bilincin ve e, kültürün. kültürün kesinlikle yerleşmesi hem e, üst düzey yetkililerde, kamu otoritelerinde, yargıda, yürütmede e, her türlü kademesinde toplumun bu kültür ve bilincin Ayrımcılığa hayır e, bilincinin yerleşmesi ve buna göre hareket edilmesi edilmiyorsa da etkin bir şekilde soruşturulması ve görünür kılınması gerekiyor bunun. Evet yani bu, burada e, biz bunu bütün vatandaşlardan bu kültürü istiyoruz ama... Kamu görevlilerinin özellikle kamu görevlilerinin yani Türkiye gibi artık demokrasi konusunda çok ciddi deneyler yaşamış. İşte anayasasında layık, demokratik, hukuk devleti normunu herkesin her yerde söylediği bir... Ee, ...ülke e, olarak... Bu, bu, ...bunun özellikle... ...kamu görevlileri tarafından... E, özümsenmiş, Tabii. içselleştirilmiş... ...olması gerekiyor. Ben bir bütün buna rağmen şunu söylemeden... ...geçemiyorum. Ee, Hakimler Savcılar Kurulu'nun... ...tedbiren görevinden uzaklaştırılması... ...lafını önemsiyorum. Çünkü... E, her ne kadar eski tabirle meşrut bir durum var ise de yani herkesin göz önünde cereyan etmiş bir durum var ise de Bununla ilgili yargıcın da savunma hakkı, soruşturma savunması, yapılacak. soruşturması tamamlandıktan sonra bir karar verilmesi gerekir. Bu bakımdan HSK'nın verdiği tedbiren <gülüyor> uzaklaştırma kararını usulü açıdan ve şekli evet. açıdan da yargıç güvencesi bakımından önemli görüyorum. Şimdi bugün o kadar çok gündem var ki <gülüyor> evet. işte bu yine başka bir en yüksek yargıç anayasa mahkemesinin, üyelerinden Alfaslan 6n ile karar evet. işte Nihat Zeybekçi'nin başvurusu ile ilgili kararlar var Mehmet Ösaki Özhaeki başvurusu var İşte birçok bir kararlar var. Bunlarla ilgili de konuşacağız Çünkü bunlar aslında bir anlamda Türkiye'de hukuk güvenliği açısından işte özgürlükleri ve hakları güvenceleyen, bir denetim mekanizması anayasa mahkemesi tarafından verilen kararlar doğrusuyla yanlışıyla bunları konuşacağız şimdi önce neye, neye başlayalım? Alparslan Altan'la ilgili ben bir iki cümle söylemek isterim dün geçen, çıkan bu kararla geçen, geçen haftada kısmen konuşmuştuk evet değil ilk mi? kararı konuşmuştuk geçen hafta ilk karar çünkü e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilmiş olan ihlal kararıydı e, tutukluluğun kanuna aykırı olmasıyla alakalı Alparslan Altan kimdir diye belki tekrar soran olur. Evet. Anayasa Mahkemesi'nin e, eski, eski üye. üyelerinden 15 Temmuz'un öncesi. Hemen akabinde 15 Temmuz'un 20 Temmuz olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam e, suçüstü olarak değerlendirilerek e, görevinden alınan ve daha sonra tutuklama tedbiri uygulanan e, ve e, bu tutuklama tedbirinin öncelikle Anayasa Mahkemesi tarafından bir kabul edilemez bir kararı verilmişti. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi burada bir ihlal bulmuştu. Geçen hafta bunu çok e, Detaylı şekilde konuştuk zaten ee, ama enteresan bir şekilde Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararından e, birkaç hafta sonra e, Anayasa Mahkemesi Alparslan Altan'ın ikinci başvurusunu inceledi. Bu ikinci başvuru neyle ilgili diye ben de baktım. Şaşırdım ben de çünkü tutukluluk incelemesi sırasında hakim önüne çıkarılmaması bir yılı aşkın süre olarak değerlendiriyor. Soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması bu 153. madde kapsamlı evet, ceza evet. muhakemesi kanunun tutukluluğa itirazının gecikmeli olarak karara bağlanması. Hani derhal etkin bir şekilde bağlanması değil de gecikmeli olarak bağlanması ve tutuklama tedbirini yani tutuklamasının ma Akul süreyi aşmasıyla alakalı birden fazla şikayeti var. Bu karar için şunu söyleyebilirim. Anayasa Mahkemesi bütün şikayetler açısından iç hukuk yolunu tüketmedi demiş. İç hukuk yolu da bizim aslında geçen hafta da ee, biraz değinmek istemiştik ama zamanımız yetmedi. Bu ceza muhakemesi kanunun 141. maddesi. Tazminat yolu. Ee, işte bazı tedbirlerin uygulanması 141. maddede yazan e, bazı e, durumlarla ilgili olarak işte tutukluluk, yakalama, gözaltı, arama tedbirleri, el koyma tedbiri vesaire. Orada yazan hallerle alakalı e, tedbir. Adli kontrol servis bırakılma hali. Tedbir bittikten sonra bununla alakalı e, ağır ceza mahkemesinde tazminat talep etme yolu. Hatta bir konferans da vardı. Türk Ceza Hakkı Derneği'nin düzenlemiş olduğu buna özgü olarak düzenlenmişti. Orada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ve Yargıtay'dan raportör hakimler, hukukçular gelmişlerdi. Onlarla da tartışmıştık biz bu konuyu. Ve bizim anladığımız şuydu aslında artık yargılamanın kesinleşmesine gerek olmaksızın kişi hakkında süren tedbirin sona ermesinden sonra her tedbirle alakalı olarak işte orada belirtilen 3 aylık süre içerisinde toplamda 1 yıl her ihtimalde tazminat yoluna başvurulmasını arıyor Anayasa Mahkemesi. En son Salih Sönmez kararında buna vurgu yapmıştı. Orada ilk defa görmüştük hakim önüne çıkarılma. ...da gecikilmesi şikayetiyle alakalı... ...bundan kastımız da şudur... ...yani ilk... E, ...tutuklamasının... Ha, e, ...duruşmasız olarak yapılması... ...ve hakim önüne ilk defa duruşmada... ...çıkması ve tutuklanması arasında... ...geçen sürenin uzunluğu aslında... ...burada baktığımız mesele... ...tutukluluğun uzun olmasından ziyade... E, ...ilk defa Salih Sönmez... ...başvurusunda bunu söylemişti... ...burada da tekrarladı... ...benim Alparslan Altan kararıyla ilgili şu an... ...ikinci başvuruyla alakalı... ...şu an söyleyebileceğim şey... ...tazminat yolu tüketmemiş olması sebebiyle... ...anayasa mahkemesinin... E, ...kabul edilemezlik evet, kadar vermesi. Şimdi 153. maddeden bahsettiniz. Onunla da alakalı evet, aynı şeyi evet, söylemiş. işin entesan tarafı. 153. maddeyle ilgili... ...yani yasada ceza muhakemesi kanunu... ...153. maddesinde... ...çok açık bir düzenleme var. Yani gizlilik dosyayla ilgili... ...gizlilik kararı verilmiş olsa bile... ...her halde ve her koşulda... ...sanığın hazır bulunduğu işlemler bilirkişi raporları evet. ve hatta bizim hocalarımızın bize söylediğine göre ceza muhakemesinin yani savcılık evresinde soruşturma mahkeme evresinde <gülüyor> e, işte kovuşturmanın seyrini değiştirecek her işlem. Mesela yer gösterme işlemi, Tabii. keşif işlemi, sanığın hazır bulunmaya ve avukatının hazır bulunmaya yetkili olduğu bu tür işlemlerle ilgili belgeler gizlenemez hiçbir şekilde. Oysa Güzel, bu yani bu çok açık bir hüküm. Evet. E şimdi bununla ilgili e, neyi tüketecek? Yani bunu talep ediyorsun vermiyor. <gülüyor> Mesela Cumhuriyet Gazetesi davasında e, bir bilirkişi raporundan bahsedildi. Bu raporu verin dedik tutuklamaya sevk ettiğinde bu raporu vermediler. Yani o raporu göreceğiz ki sonradan anladık ki bilirkişilik sıfatı olmayan ve de aslında içeriğini en iyi diye değerlendirecek bilirkişinin yargıç olduğu bir takım gazete haberleri ve yorumlarıyla ilgili bu işten anlamayan birisini bilirkişi tayin etmiş savcılık ve onun verdiği bir rapor var ve bu raporun hakikaten bilirkişilikle alakası yok bilirkişi kurumunun ihtiyacıyla alakası yok. Talep ettik, talep ettik, vermedi. Şimdi bu, bununla ilgili Bu da süre koku. aşımı, süre aşımı. Şöyle söyleyeyim, az önce e, ifade edişimde e, bir hata vardı, onu düzelteyim. E, hepsini 141'den e, iç tüketilmedi diye e, reddetti. Fakat e, soruşturmanın, e, soruşturma dosyasına erişimi süre aşımından reddetmiş. 153. madde yani, konusunu. Bu enteresan, bana gerçekten çok enteresan geldi. Hani diğerlerini içtihadı çerçevesinde anlayabilirim. Salih Sönmez'den bugüne kadar çünkü Anayasa Mahkemesi'nin artık tutumu bu. Anladığımız bu. 141'e gideceksin diyor. Evet. Tutukluluk, uzun tutukluluk, hakim önüne çıkma vesaire şikayetlerle ilgili. Fakat ben ilk defa e, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanmasıyla alakalı olarak Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kabul edilebilir, edilmezlik kararları şu anlamda vardı. Şimdi soruşturma dosyasına erişimin engellenmesi sizin tutukluluğa itiraz prosedürünüzün etkili olup olmadığıyla etki, ilgili bir meseledir. Yani aslında teknik konuşursak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kişi özgürlük ve güvenliğine ilişkin beşinci maddesinin dördüncü fıkrasıdır. Yani etkili bir itiraz yolunuzun olmaması meselesi. Çünkü neden? Az önce sizin gayet e, doğru olarak söylediğiniz şekilde ben dosyayı göreceğim delilleri göreceğim, bilir kişi raporunu göreceğim ki bunlara argümanlarımı sunabileyim etkili bir şekilde tutukluluğa itiraz edebileyim. Ama Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşik kararları ceviz kararıdır hani bakanlarda bakabilir Almanya kararlarında çok ihlal bulduğu olmuştur ama Türkiye ile ilgili şuna bakıyor tutukluluğa itirazı gayet kapsamlı gerekçeli her şeye cevap verecek şekilde yaptıysa diyor. Ben artık soruşturmanın gizliliğini çok da dikkate almam soruşturmanın gizliliği daha doğrusu kısıtlama kararı çok da engellememiştir itiraz prosedürünü diyor ceviz kararında hani üstü kapalı bir şekilde hani baktığımızda bunu söylüyor. Ben ilk defa şöyle gördüğüm oldu itiraz prosedüründe e, itiraz dilekçeleri çok detaylıdır bütün suçlamalara cevap vermiştir artık kısıtlılık kararı olsa ne olur olmasa ne olur kabul edilemez dediği oldu İlk defa. Tensip zaptı başvurucuya tebliğ edilmiş ondan itibaren gelmesi gerekirdi Avrupa İnsan Anayasa Mahkemesi'ne 30 gün içerisinde dediğini ben ilk defa gördüm yanılıyor olabilirim ama benim karşıma ilk defa çıktı. Ee, o yüzden artık demek ki buna da dikkat etmek gerekecek. Evet. Buradan dinleyicilerimizi, meslektaşlarımızı da uyarmakta fayda var. Yani kısıtlama kararı ile ilgili bizim bir şikayetimiz varsa demek ki artık iddianamenin kabul karar tarafımıza tebliğ edildiğinde 30 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Kaldık ki zaten e, iddianamenin kabulüyle kamu davası açılmış oluyor ha, ve 153. Kalmış. maddeye göre de. ...dosyadaki hiçbir şey sanık ve müdafinden saklanamaz. Anadolu Mahkemesi Saklan. de onu diyor zaten evet, aslında. Evet, evet, evet. E, artık sen o zaman gelmeliydim bana evet. diyor. Yani bu buradan, ama buradan anlaşılan o ki... ...tensipten sonra yani kamu davası açıldıktan sonra... ...iddianame kabul edildikten sonra da... ...dosyayla ilgili bir takım bilgilerin verilmediği anlaşılıyor. Ki bu aslında e, adil yargılama hakkı açısından... Yani kişinin kendisine yöneltilen suçun bütün e, niteliklerini ve suçla ilgili bütün iddiaları ve o iddiaya dayanak olan kanıtları öğrenmesi açısından da çok önemli. Yani öyle öyle düşünüyorum tabii ben Tabii ki onun adil yargılamanın bütünü üzerinde etkisi olup olmadığına bakacaktır baktığınız evet, zaman. Evet, evet. Eğer öyle bir problem varsa yani iddianame kabul edildikten sonra bazı verilere erişim engelleniyorsa, gizli belge olabilir vesaire. Tabii elbette ki bunlar artık adil yargılanma kapsamına giriyor. Yani anayasamızın 36. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesi. Ama iddia Caname kabul edilene, yargılama başlayana kadar ki prosedürde biz bunu hep tutukluluğa itiraz prosedürü içerisinde değerlendiriyoruz. Bu önemli. Bir de ben bütün meslektaşlarımıza ve dinleyenlere, başvurucular da olabilir, yargılananlar, tutuklama tedbirinden mağdur olanlar da olabilir. Ben şunu bir kamu spotu olarak söylemek isterim. Lütfen haklarında uygulanan tedbirlere ilişkin olarak her tedbiri, e, müferit olarak alıp bununla ayrı, alakalı ayrı tek, ayrı, tek, ayrı. Tek, hangi tek, tek. iç hukuk yolu varsa lütfen bunu tüketsinler. Yargılamaya bir bütün olarak bakıp yargılamanın sonucunu bekleyip bütün şikayetlerini yargılamanın sonucunda dile getirmesinler. İç hukuk yollarını her aşamada tüketsinler. Ee, özellikle işte e, e, yargılamanın sonu derken. Davanın bütünüyle ilgili kurulan Tabii. hüküm açısından iç hukuk yollarının Tabii. bitmesi ama zaten tutuklamayla ilgili veya diğer tedbirlerle Anlamak, ilgili bunlarla ilgili şeyler zaten hemen bu karar verildikten sonra buna ilişkin Tabii. süreç işlemeye başlıyor. Yoksa ee, mağduriyetler doyuyor. Evet yani burada hemen onlarla ilgili başvuruları yapmak lazım. Evet. İfadir şimdi... özgürlüğü davalarına mı geçeceğiz? evet. evet. <gülüyor> Evet, zaten zaten bakın bütün Türkiye'deki e, ceza davalarına bakın ve ceza davalarından dolayı Anayasa Mahkemesinin yüküne bakın bunların tamamı ifade özgürlüğüyle evet, veya onunla bir e, bağlantılı olarak basın özgürlüğüyle ilgili hı hı. yani düşüncelerini ifade eden e, bunu yazıya döken bunu gazetede de haber yapan yorum yapan ee, insanlarla ilgili ve eğer hakikaten Türkiye'de insan ifade özgürlüğü konusundaki bugüne kadar yani yakın zamana kadar uygulana gelen e, yargıtay <gülüyor> hukuk ve ceza dairelerinin ceza genel kurulunun işte e, kişilik haklarına yönelik saldırı iddiasıyla yürütülen davalarda hukuk e, genel kurulu kararlarının e, daha sonra anayasa mahkemesinin iştahatlarına baktığımızda onlara uygun bir yargı yürütülse Anayasa Mahkemesi'nin yükünün bu kadar çok olmayacağını hı hı. düşünüyorum ben de. Doğru. E, şuna baktığımız zaman sizin söylediğinize aynen katılıyorum. İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi önündeki en e, fazla gördüğümüz Yoğun. davalar. ifade ifade özgürlüğü davaları fakat istatistikler açıklandı Anayasa Mahkemesi'nin. Mesela ben orada ifade özgürlüğünü dördüncü sırada gördüm. Özel hayattan Nasıl? sonra. Çok büyük ihtimalle şöyledir diye tahmin ediyorum. İfade özgürlüğü ve özel hayat dengesi olan davalarda. Yani kişiler tarafından basına ya da açıklama yapan kişilere karşı açılan tazminat davaları ile alakalıdır diye tabir ediyorum. Ve onları özel hayat olarak ifade özgürlüğün önüne koymuş olabilirler mi acaba diye düşünmedim diye Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin istatistiklerini gördükten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin istatistiklerine tekrar baktım 2018. Onda üçüncü sırada ifade özgürlüğü var. Sonra özel hayatın gizliliği var. E pardon özel hayat ve ailenin korunması hakkı var. Türkiye ile ilgili davalar açısından. Tabii ki Türkiye ile ilgili. E, ama hani e, ister denge meselesi olsun, ister e, tek başına ifade özgürlüğü olsun. Hakikaten ifade özgürlüğü daha davalarının çok yoğunlukla bireysel başvuruya konu olduğunu söyleyebiliriz. Şu an derdest davalar, gündemdeki davalarda hep zaten aslına baktığımızda tutukluluk davaları var. Ama esası itibariyle çok yoğun şekilde ifade özgürlüğü davalarını görüyoruz. Evet, şimdi biz bu ifade özgürlüğü ile ilgili İlkinci bu anayasa bölüm. mahkemesi kararlarını konuşmak üzere bir müzik arası verelim. Sonra onları tekrar konuşalım. I said. Yaşım sen oldu kahirim sen oldu evet müzik biraz uzun sürdüğü için onu yarıda kesmek zorunda kaldık programımızı yetiştirebilmek için 94.9 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız ve şimdi yine güncel ve bizi çok doğrudan ilgilendiren Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilgili konuşuyoruz Duygu Hanım'la. Evet. E, Tabii şimdi. onun öncesinde belki şunlara da bir değinmek gerekiyor. İfade özgürlüğüyle birebir bağlantılı ve basın özgürlüğüyle de bağlantılı olduğu için. Dün yine bir e, haber aldık. E, gazeteci Kadri Gürsel evet. e, ile alakalı olarak biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi her, henüz gerekçesini biz görmedik. E, basın Abi, açıklamasını da görmedik karar. ama bir ihlal kararı verdi. E, beşinci madde Beşinci madde ile ilgili olduğunu tahmin ediyoruz. Yani özgürlük ve güvenlik tutuklanma evet. ile alakalı evet. ve tutuklama bağlantılı olarak. ...olarak ifade özgürlüğü, basın ile ...alakalı olduğunu tahmin ediyoruz. E, fakat dün bir haber... ...geldi. E, onda da... ...Kadri Gürsel'in e, yeniden... ...cezaevine... E, ...götürülmesiyle alakalı bir haber... ...basına yansıdı. Fakat daha sonra... E, ...derhal tahliye edildi. Aslında savcılık gittiklerinde Hı -hı. bütün işlemler tamamlanmış. Hı -hı. E, Anayasa Mahkemesi'nin avukatı tarafından verilen bilgiye göre Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı gerekçe gösterilerek Hı -hı. infazın önemli. durdurulması ve infaz edilemeyeceğinin Hı -hı. E, talep edilmesine karşın e, infaz işlemleri tamamlanıp Kadri İstanbul Silivri ...ceza-infaz kurumlarına gönderilmiş. Hı hı. Fakat orada... ...ya girişte ya girdikten... ...kısa bir süre sonra... Hı hı. ...bu anayasa mahkemesiyle ilgili... <gülüyor> ...ihlal kararı... ...gözetilerek sanıyorum ki... ...ilk... E, ...anayasa mahkemesinin bu kararına... ...dayanarak yapılan... ...infazın durdurulma kararını... ...reddeden mahkemenin... ...27 ağır ceza hı hı hı. olması lazım. Onun kararına karşı yapılan... ...bir itiraz üzerine veya savcılığın bunu resen dikkate al hı hı. alarak yaptığı bir verdiği bir kara üzerine e, infaz hı. durdurulmuş ve Kadir Gürsel bırakılmış. Bu iyi evet. ve sevindirici bir haber. Dileriz ki Dileriz ki diğer e, cumhuriyetten hı hı. sonradan cezaevine infazın tamamlanması için alınan, Evet. Ee, avukat arkadaşlarımız da var içinde gazetecilerin de bugün açıklanacak yargı reformu paketi çerçevesi içinde ceza mahkemenin usulü kanunundaki e, işte temiz sınırını belirleyen maddede bir değişiklik yapılır ve bunun üzerine e, sanıyorum zaten e, bölge adliye mahkemesinde buna ilişkin yeni bir infazın durdurulması talebi var. Hmm. Bu talep o çerçevede değerlendirilir ve infazları durdurulup bayramdan önce özgürlükle <gülüyor> kavuşurlar. Umuyoruz. Evet. Ee, zaten onların da her halükarda e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, davaları derdest, gündemdedir evet. diye tahmin ediyorum. Umarım en kısa zamanda onlar da özgürlüklerine kavuşacaklar evet, evet. ve gazetecilik görevlerini ifa evet. etmeye devam edecekler. Gazetecilik yapmanın suçu olmadığına Kesinlikle. ilişkin... Umutlarımız artsın. Şimdi evet. bunlar şekli içeriye girmeler sonra serbest bırakılmalar infazın durdurulmasına ilişkin kararlar bunlar şekli ve usulü evet. işlemler ama asıl özde bunun suç olmadığını ilişkin söz gelimi Ayşe Öğretmen evet. davasıyla ilgili hı hı. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararında doğrudan bunun ifade özgürlüğü olarak kabul edilip e, suç olamayacağı gibi hı hı. tespitlerle gazeteciler e, ve ifade özgürlüğünden yargılananlar, akademisyenler Tabii. özgürlüklerine kavuşsun. Tabi yani bu cezai tedbirlerin artık e, gazetecilik faaliyeti basın üzerinde ve ifade özgürlüğünü kullanan herkes e, üzerinde caydırıcı etki oluşması, oluşturması e, durumundan da artık bu yargı reformuyla yapacak, yapılacak değişikliklerde bir vazgeçilmesi gerekiyor. Bununla ilgili tedbirlerin alınması gerekiyor. Ee, gazetecilik suç değil. Ee, onlar gazetecilik faaliyetini yapmaya devam edecekler. Ama bu anlamda baktığımız zamanda ifade özgürlüğü üzerindeki tüm bu yaptırımlar usulü e, tedbirlerin uygulanması ceza yaptırımlarının uygulanması bir caydırıcı etki oluşturuyor bundan artık vazgeçilmesi gerekiyor e, şimdi en son işte dün Füsun Üstel ile alakalı e, Füsun Hoca ile alakalı da barışın Akademisyenler e, davalarıyla alakalı bir e, kararı gördüm onda da infazın durdurulması e, talebinin reddi kararında bir muhalefet şerhi düşünmüş evet. e, ilk derece kemesi tarafından verilen Elbette ki ee, orada e, çok hoşuma giden bir şekilde Aslında hani Acaba mı diye bana bir umut veren ifade özgürlüğü lehine umut veren bir biçimde ifade özgürlüğü lehine bir e, muhalefet şerhi düşünmüş. Ve hatta Anayasa Mahkemesi'nin en son vermiş olduğu Ayşe Öğretmen Ayşe Çelik davasına da atıf yapılmış. Ve şu söylenmiş ifade özgürlüğü bağlamında böyle bir karar verildiği ve bu kararın bu davalarda da verilme ihtimaline binaen ifade özgürlüğü lehine infazın ertelenmesi talebinin en azından kabul edilmesi gerektiğine dair bir muhalefet şerhi okudum. Eee. O yüzden de şimdi barışçın Akademisyen Davaları Anayasa Mahkemesi'nin önünde gündemini aldığını söylemişti. Ertelenmiş. Zannediyorum ki Adalet Bakanlığı'nın görüşü gelmediği olarak evet. okudum ben basında. Evet, ne Adalet kadar Bakanı doğru bilmiyorum. Adalet Bakanlığı görüşü bildirmedi diye ertelendim. Fakat daha sonra şöyle bir şey de basında karşımıza çıktı. Zaten daireden genel kurula sevk için e, gün verildiği yani gündeme alındığı kararın genel kuruldan çıkmasının e, düşünüldüğü e, basında yer aldı. E, bir genel kurul kararı da görebiliriz ama öyle bir durum olursa tabii ki hani çabuk olmayacaktır. Önce sevk olacaktır çünkü umarız o davalarla ilgili de ifade özgürlüğü bağlam yazının bütünü değerlendirilerek birazdan geleceğiz zaten dünkü kararlarına Anayasa evet. Mahkemesi'nin e, böyle bir değerlendirme yapılarak e, ifade özgürlüğü lehine bir karar verilir diye umuyoruz. Çünkü dün verilen üç tane karar vardı. Arka arkaya verildi. Politikacılarla ilgili, siyasetçilerle ilgili verilen üç karardı. Bir tanesi Mehmet Öz Haseki kararı. Ben ondan evet çok kısa bir şey söyleyebilirim. Şimdi aslında bu Füsun Hoca ile ilgili karar kendisiyle ilgili verilen mahkumiyet kararı 3713 sayılı yasanın 7-2 maddesi, yani terörle mücadele kanunun 7. maddesinin 2. fıkrasını ihlal olarak telakki edildiği için, onunla ilgili infaz rejimi diğer suçlardaki gibi kolaylıkla çözülemiyor. Çünkü Füsun Hanım'la ilgili iddia edilen suç eylemi, 15 Temmuz 2016 yani bu e, kalkışma olayından önceki tarih ve bununla ilişkili infazın o, miktarı konusunda 2016 e, Ağustos'un bir kanun hükmünde kararname çıktı. Ve e, yatacağı süre iki yıllı aşmayan e, hükümlüler açısından da hemen açık cezaevinden denetimli serbestlik kararı verilerek bırakılmaları imkanı var. Ama 7.2 kanunda açıkça bu terör suçu olarak telakki edilmediği halde terör suçu diye kabul ediyorlar ve infazda da biraz evvel söylediğim 2016 Ağustosunda infaz yasası ile ilgili çıkarılan düzenlemeyi uygulamıyorlar. Oysa bu konuyu bu şekilde görüp uygulayanlar var. Ama bu iddia 72'nin bir terör suçu olmadığını ilişkin iddia sizin biraz evvel söylediğiniz muhalefet şerhiyle de teyit ediliyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararı bile yine 72'den mahkum olan Ayşe Hanım'la ilgili eylemin bir terör eylemi değil, evet. bir ifade özgürlüğü eylemi olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan da çok önemli. Yani... Hem, hem verilen mahkumet kararları açısından ...hukuki değerlendirme açısından hem de infazın biçimi açısından çok ciddi farklılıklar oluyor. Kesinlikle. Yani e, bunların hepsinin dikkate alınması gerekiyor. E, bunu da ayrıca konuşacağız diye tahmin ediyorum daha sonrasında bu infaz meselesini. Ama şimdi Avrupa Anayasa Mahkemesi'nin son verdiği kararlarda çok ciddi bir şekilde ifade özgürlüğü lehine... Ayşe öğretmen kararı sonrasında da e, Ayşe öğretmende vurgulanmış olan hususların kişi özgürlüğü pardon e, kişilik hakları özel hayat e, kişilik hakları ve ifade özgürlüğü dengesinde de kriterlerin e, uygulandığı ve ifade özgürlüğü lehine e, kararların çıktığını görüyoruz. Siyasetçilerle ilgili şimdi Avrupa Anayasa Mahkemesi e, şunu tekrarlıyor aslına bakarsanız. Ayşe öğretmen de, de onu tekrarlamıştı. İfade özgürlüğü dengesi kurduğu e, diğer kararlarda da onu söylüyor. Bir söylem eğer nefret söylemediyse, şiddete teşvik etmiyorsa, ayaklanmaya teşvik etmiyorsa, terörü övmüyorsa e, bu durumda ifade özgürlüğü kapsamında korunur. Kişi haklarının, kişilik haklarının ihlaliyle kamunun bilgilenme ve aydınlanma hakkı ve dolayısıyla gazetecinin de... Kamuyu bilgilendirme görev ve sorumluluğu bir teraziye konulduğunda evet. bu durumda e, kamunun bilgilenme hakkı, aydınlanma hakkı ağır basıyor. Aynen öyle. E, eski yargıtay kararları da böyle. Anayasa Mahkemesi'nin kararları da böyleydi. Şimdi sizin söylediğiniz gibi Ahim'in son kararları da Anayasa yani terazinin... E, ...kamuoyunun bilgilenmesi, e, aydınlanması yönünde. Ben her zaman şunu söylüyordum zaten. Söylemeye de devam ediyorum bu kararları gördükçe. Şimdi Anayasa Mahkemesi e, bu içtihadı çok iyi uygulayan bir mahkeme. E, aradaki dengede uygulanan kriterlerin ne olacağını çok iyi bilen bir mahkeme. Bunu bu şekilde söylüyorum çünkü kararlardan bunu görüyoruz zaten. Bakın bütün kriterleri uygulamış. Bahsettiğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uyguladığı... Kişilik hakları ve ifade özgürlüğü basın özgürlüğünü yan yana koyduğumuz zaman aradaki dengeyi sağlamada uygulanacak bütün terazi hangi tarafa daha çok kayacak meselesinde kriterlerin tamamını uygulamış. Kim söylemiş kime karşı söylemiş karşı taraf mı buna sebebiyet vermiş nerede söylemiş hangi kontekste söylemiş hatta ve hatta şunu da söylüyor az önce Barış Çın akademisyenlerle alakalı söylediğim yazının bütününe bakmış. Ee, ...bir bütün halinde değerlendirmiş. Hatta Asıl kendisi, amacı bulmak için kendisi görmüş. Kendisi de şunu şey. söylüyor... E, ...dün verdiği kararlardan bir tanesinde... E, ...cımbızla ifadesi kullanılmasa bile... ...hani o kelimenin alıp... E, ...anlamlandırılmasından ziyade... ...o kelimenin ya da cümlenin... ...rahatsız edici olsa bile... ...o yazı bütünlüğü, konuşma bütünlüğü... ...içerisindeki yeri neden söylendiği bunların hepsini irdelemiş ve bunun sonucunda da kabul edilemezlik kararları vermiş 3 başvuracı açısından bir tanesi Nihat Zeybekçi ee, bir CHP Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında sarf edilen kendisine yönelik sözlerle alakalı işte e, sahtekar kelimesinin kullanılmasıyla alakalı dileyenler okuyabilirler zaten e, burada işte e, siyaset üslubundan bahsetmiş ikisinin de siyaset ...siyasetçi olduğundan, siyaset üslubunu kullandıklarından, kullandıkları ifadelerin demokratik toplumda e, bir tartışmaya aslında katkı verdiğinden... ...halkın bunlar hakkında bilgilenme hakkı olduğundan, siyasetçinin zaten görevinin bunları görünür kılmak olduğundan bahsediyor e, ve ilk derece bir ihlal ihlal görmüyor. Görmüyor. İlk derece mahkemesinin de hem Nihat Seybekçi hem de karşı tarafla alakalı olarak adil dengeyi kriterleri uygulayarak kurduğunu söylüyor. O yüzden de burada bir ihlal bulmamış kabul edilemezlik kararı vermiş. Aynı şekilde ee, Mehmet Özaki, Öz Özhaseki Davasında da Yine CHP Cumhuriyet Halk Partisi lideri tarafından bir İzmir mitinginde kendisiyle alakalı belediyeyle alakalı sarf edilen işte yolsuzluk iddialarının soruşturulmaması vesaire gibi bir takım iddiaları dile getirmesiyle alakalı bir dava. Aynı şekilde de burada da aynı kriterleri uygulamış. Bunların... Yani bu eleştiriler hele Tabii kamu ki. yöneticileriyle ilgili. Tabii ki siyasilerle ilgili bu ağır eleştirilerin olabileceğini olabileceğini söylüyor. söylüyor ve şunu söylüyor bir siyasetçi eğer zaten oraya çıktıysa bunları e, göze al. alacak çünkü kamu denetiminde. E, kamuoyu buna göre, bunları görerek, onu eleştirerek, bunları dile getirerek, iddialar soruşturularak e, hakkınları karar Kılıçdaroğlu verecek. Kılıçdaroğlu'nun kararında da Kılıçdaroğlu böyle. Kılıçdaroğlu kararına baktığımız zaman da, şimdi orada Yeni Akit meselesi var. Bir gazetede yayınlanan, evet. e, hatta ifadeyi ben de söyleyeyim. Ben bu arada Duygu şunu da hemen hatırlatmak istiyorum. Sekiz dakika gibi bir vaktimiz evet. kaldı. Ee, ...bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... ...kararlarının uygulanmaması halinde... Evet, çok ...bu işin sonu nereye varacak... ...o konuyu da bugün... <gülüyor> tabii, tabii. ...konuşalım atlamayalım... O, onu ...Kılıçdaroğlu ayarlayın. kararını zaten hemen... ...bir cümleyle aslında geçebiliriz... ...çünkü aslında uyguladığı kriterler aynı... ...baktığınız zaman... Işte ...CHP e, hakkında... E, ...Yeni Akit'te... E, ...ve Kılıçdaroğlu hakkında... ...Yeni Akit'te yayınlanmış iki tane... ...köşe yazısıyla e, alakalı... E, ...burada... E, Anayasa Mahkemesi gene kriteri sokmuş devreye kişilik hakları ve basın özgürlüğü anlamında. Burada şunu söylemiş yalnız enteresan bir biçimde. Hani bunun diğerlerinden farkını ederseniz. Tek partili iktidar döneminde e, işte din hayatının baskılandığına, din ve vicdan özgürlüğün dışa vurumuna önemli kısıtlamalar getirildiğine yönelik görüşü benimseyen bir kesim vardır. Bununla ilgili tarihi belgeseller mevcuttur. E, bu tarihsel bir meseledir. O yüzden de diyor tarihsel meseleleri meseleyi çözmek, veya tarihi gerçekliği ortaya çıkarmak anayasa mahkemesinin görevi değildir diyor. Ben şu paragrafı okudum. Perinçek davası aklıma geldi. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Aynı kullanılan aynı cümleler baktığınız zaman. O İsviçre'deki e, evet. açıklamasıyla ilgili evet. değil mi? İsviçre davasıdır. Evet. Perinçek evet. davası evet. bir evet. Türkiye davası evet. değildir. Evet. E, ama Türkiye'de doğru üçüncü e, kişi olarak, üçüncü devlet olarak e, evet. görüş vermiştir. Ve bu davanın 41. paragrafında bunu söylüyor. Ve şunu da söyleyebilirim. Söylüyor. Onunla bitireyim isterseniz az önce söylediğim şeye burada vurgu yapıyor Kılıçdaroğlu davasına somut başvurudaki gibi diyor işte tarihi olayların e, yorumlanmasının değişiklik göstermesi e, kişilerin sahip olduğu değer yargıları ile ilgilidir diyor ve değer yargısını dile getirmekle alakalı da ahimin icadı bu şekilde zaten e, bir temelinizin olması yeterlidir yani Olayı ispatlamanıza gerek yoktur bir ispat vesikası ortaya koymanıza gerek yoktur bir değer yargısı dile getiriyorsanız fakat bir şeyi isnat ediyorsanız elinizde farklı eee kademede eee ispat vesikalarınızın olması gerekir. Bu anlamda bunu değer yargısı olarak kabul etmiş bu basının basında yayınlanan bu iki köşe yazısını. Ve diyor ki terör eylemini haklı göstermediği, nefret duygusunun oluşturmasını desteklemediği, şiddeti tesvit, e, teşvik etmediği sürece diyor ifade özgürlüğü kapsamında korunur diyor. Size kabul bir şey, edilemez bir, şey bir karar söyleyeyim mi? Bakın biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konudaki iştahatlarını, kriterlerini konuşuyoruz. Şimdi. Evet, tabii. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin bunlara atıf yapan ve bugün kendisinin de artık yerleşik haline gelmiş bazı görüşlerini Tabii. değerlendiriyoruz. Ve diyoruz ki işte mesela tarihi olaylar, tarihi hı hı. olaylarla ilgili yazılar, haberler, tartışmalar e, bunlar engellenemez diyoruz. Aslında bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuruyu kabul ettiğimiz 88 milyar e, öncesinde Yargıtay'ın çok ilginç kararları var. Mesela diyor ki Yargıtay bir yazının bütününe bakacaksınız. Tabii. Yazının içinden cımbızla çıkaracağınız bir kelimeyle onu mahkum edemezsiniz. Yani yazarın veya söyleyenin sözlerinin amacı, sahiki nedir bunları göreceksiniz diyor. Yani özel kast meselesini de tartışıyor. Ve de işte tarihi olaylar. ...bilimsel olaylar, bunlara ilişkin tartışmaların hiçbir şekilde suç teşkil edemeyeceğini... Hı. ...yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıf yapmadan, onlara bakmadan da bizim yargımız uyguluyor da. Ama yargının geldiği hale bakın ki şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, anayasa 90 son, işte bireysel başvurularla ilgili... İşte bizim Anayasa Mahkemesi'ne verilen yeni görevler, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda verdiği kararlara rağmen akıl almaz mahkumiyet kararları çıkıyor. Yani e, yerel mahkemelerin ve e, bu konudaki adliye mahkemelerinin kanun yolu mahkemeleri dahil geldiği noktayı yani çok acı bir şekilde e, tabloyu acı bir şekilde izliyoruz. Peki ne olur Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı evet, evet, evet, <gülüyor> uygulanmazsa evet, ne olabilir evet, ki evet, evet, sorusu hep geliyor. Evet yani i̇şte, uygulanmazsa uygulamayız ne, ne, olur ne olur ki evet. sorusuna dün. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarihi bir kararla cevap verdi. Evet. En sonunda beklenen uzun, karar. Uzun süren bir çok, süreçten çok sonra. Çok uzun süren. 2013. Çok, kı çok kısa bir, bunun başını da özetlerseniz bir konuyu e, izleyicilerimiz Azerbaycan kararı, anlasın. E, Azerbaycan'daki. ilgili evet, Avrupa muhalif, İnsan Hakları Mahkemesi bir karar vermiştir. Evet, İlgar Mamado belki hani bilenlerimiz olabilir. E, İlgar Mamado bir e, aktivist, aynı zamanda bir e, muhalif. muhalif. ...politik bir blogger, blogları var... ...ve burada evet. politik konularda... E, ...muhalif görüşlerini yazıyor... ...yorumlarını yazıyor, hükümeti eleştiriyor... E, ...bir takım hükümet politikalarını... ...eleştiriyor ve bununla alakalı da... ...bir internet sitesinde... E, ...Azerbaycan'daki... ...bir takım olaylarla alakalı... ...olarak ve aynı zamanda da... E, ...kamu görevlilerinin... ...yolsuzluk iddialarıyla... ...onların yapmış olduğuna ilişkin... ...yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak... ...yazılar yazıyor ve... Bunun üzerine bu yazıları yazar yazmaz hemen akabinde e, zaten bir basın açıklaması da var e, bu yazılarla alakalı e, akabinde de bir soruşturma başlatılıyor Şubat 2013'te kendisi tutuklanıyor. Süreç bu şekilde başlıyor aslına bakarsanız e, fakat işin enteresan tarafı hani bizim dikkatimizi de çekecek bir konu 2013 yılında aslında kendisinin bu kadar aktif olmasının sebeplerinden bir tanesi de başkanlık yarışına girmek istiyor olması yani Putin'in de rakibi baktığınız zaman. Yani ee, şey Zülfüyare dokun. <gülüyor> Putin'e de bir rakip olarak siyaset arenasında var olmak istiyor diyelim. Fakat tutuklandığı için olamıyor tabii ki. E, 2014 yılında Mayıs 2014'te bakın yaklaşık bir seneyi aşkın öncelik verilmiş zaten dosyaya e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk kararını verdi ihlal karar ve dedi ki tutuklama kanuna aykırıdır. ...bununla da kalmadı... ...tutuklama kanuna aykırı olduğu gibi... ...yani daha ilk tutuklama kanuna aykırı... E, ...aynı zamanda da... ...kanunda öngörülenden... ...başka sebeplerle... ...yani bizim hep dillendirdiğimiz... ...Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesi... ...buradan da bir ihlal bu konuda Türkiye ile ilgili bir tek... E, ...şu ana bir kadar tek ilerler karar var... ...tabii Demirtaş, o da e, şu an Büyük Daire'ye taşındı... Evet, ...ne de. olacak bilmiyoruz... Evet. E, ...şimdi... Bu karardan sonra bir de tazminata hükmetti. Neydi bir 18. maddeydi onu da söyleyelim. Kanunda siyasi... öngörülen amaçtan başka bir amaçla şahsın tutuklanması. İşte onun için Genelde siyasi siyasi taciz diyor. Siyasi sebepler. Siyasi sebepler. Evet. Burada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok net bir şekilde zaten Mamadov'un ee baskılanması, susturulması ee kapsamında bu tutuklamanın gerçekleştiğini söylüyor. Evet çok az zamanımız kaldı. Evet evet bitiriyorum zaten ediyorlar. bitiriyorum zaten. Şimdi önemli kısım şu bu bu, bu kararı uymadı. uymadı uymadı 2013 memnun. yılında verilen bu kar 2014 yılında verilen bu kararı uymadı kararda tahliye yoktu onu evet. özellikle söylemek evet. gerekiyor evet. fakat Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu kararı icra eden e, 2014 yılından 2017 yılına kadar hep şunu söyledi en doğru çözüm bu kişiyi tahliye etmen başka türlü çözemezsin bunu ...eski hale iade yapman yani. Yapmadı, yapmadı. Evet uyarılıyoruz şu anda ama bu çok önemli. Tam <gülüyor> önemli yerine geldik çünkü. Yapmadı. Sonrasında ne oldu? Bakanlar Komitesi ilk defa sözleşmenin 46. maddesinin 4. fıkrasını uyguladı. Azerbaycan'ın kararını uygulamadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne geri şikayet etti. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edildikten sonra kişiyi tahliye ettiler... Yeterli olmadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dün verdiği büyük daire kararıyla şunu söyledi Azerbaycan e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını ihlal etmiştir. Bu anlamda aldığını söylediği kişisel tedbirlerde işte tazminatını ödedik tahliye ettik daha ne istiyorsunuz demiş olabilir Azerbaycan iyi niyetli değildir verilen kararın uygulanması çerçevesinde dedi ve ihlal karar verdi. Sonra peki bunun sonucu ne olacak? Ee, bunun sonucu bir kısır döngü aslında baktığınız zaman. Bunun uygulanması da bakanlar komitesine gidecek. Evet. Ee, daha sonra bilmiyorum Azerbaycan'la ilgili bir siyasi yaptırım olabilir mi evet, Avrupa yani, Konseyi çerçevesinde. Bunu Avrupa Konseyi evet. kendi toplantısında göreceğiz. Şu an mahkeme el çekmiş durumda. Evet yani bu son noktayı koydu. Evet. Evet, bu da yani çok önemli bir karardı. Evet, çok... ee, bu kararı bugün bize aktardığınız için teşekkür ediyoruz. <gülüyor> ee, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi adına da bu açıklamaları yaptığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ee, bir sonraki hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Ee, hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Teşekkür Teşekkürler. ediyoruz Tayyip Hanım'a. <gülüyor>